Ee, namaz ve oruç kazaları için niyet nasıl olmalı hocam? Farklılığı var mı normal niyetten? Yani e, eğer bir namazsa mesela dünkü öğle namazının kazasını niyet ettim ya Rabbi allah Ekber der uyar. Birden fazla çok kaza namazı varsa yani insan 40 yaşından sonra namaz kılmaya başlamış hı hı. 40 yaşına kadar gelen namazları var, oruçları var. Bunların sıraya nasıl koyacak, neresinden başlayacak anlamında bir soruysa hı hı. şöyle söyleyelim. Bir insan e, kılmadığı namazları tutmadığı oruçları bir çetelesini bir hesabını yapar ve bir yerden başlar kılmaya. O başladığı yerde ya ilk tarihten itibaren olur yani namaz kılmaya başladığı e, e, tarihten olur geriye doğru düşünür ya da mükellef olduğu çağdan itibaren başlayarak namaz kılmaya başladığı çağa kadar o kılmadığı dönemi dikkat alır. Şöyle diyebilir Ya Rabbi üzerimde kalan ilk sabah namazının kazasını kılmaya, hı hı. ilk öğle namazının kazasını kılmaya, ilk ikindi namazının kazasını kılmaya. Hep böyle kılar. O her böyle söylediğinde, listenin en başından biri silinir. Tekrar hı hı. o ilk olur. Dolayısıyla her seferinde ilk öğle namazı, ilk ikindi namazı dediği sürece, ilk kılmadığı namazdan itibaren aşağı doğru sırayla hükmen bu gelir. Yahut da tersinden başlar. Ya Rabbi, Vaktine ulaşıp da eda edemediğim son öğle namazının kazasını. Ertesi gün öğle namazı kazası kılacağız ama yine son öğle, öğle namaz der. Çünkü o en son yani. silinmiş çıkmıştır. En son bir oradaki anlatabiliyorum değil hı hı. mi? Dolayısıyla evet. ya ilk öğle namazının kazasını ya da son öğle namazının kazasını. Ya ilk orucu ya son orucu diye e, şifrelerse, formüle ederse inşallah bu şekilde kılabilirler. Niye? Or or ibadeti kabul edilir. Evet. Müzik